Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Polut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Biraz gecikmeli olduk ama hemen haberi de verelim. Karasal yayınımız yoktu. Sabahleyin birkaç defa da söyleme fırsatımız olmuştu. Fırtınalı bir şeyin sonunca Çamlıca'daki vericide bir problem vardı. Antende daha doğrusu galiba. Onu tamir ettik. Şimdi milyonlara hitap edebilirsiniz. <gülüyor> Çok güzel. Karasal olarak. Ee, bugün biz... Tabii birazcık gündemden kopuk olacak ister istemez ama belki şuradan bağlayabiliriz. Madde 75 e, sonrasında e, belki Türkiye'de farklı politik kesimlerin ekonomik büyüme için e, nelerin göze alınabileceği konusunda nasıl bir mutabakatta olduğunu göstermiş oldu bir kere daha. Buradan doğru e, haftaya Budapeşte'de de olacak olan 5. E, Uluslararası d konferansından biraz bahsedelim bugün dedik. Ee, hem de bu büyümeme hareketi, e, ne yapıyor, ne ediyor bugünlerde, e, oraya da bir tekrar geri dönüş olsun. Ee, ben konferansa gideceğim. Geçen seneki, e, geçen sene değil, iki sene önceki konferansı Fikret'le ben e, beraber gitmiştik. Birazcık konferansların tarihinden bahsedelim, hem de... E, yani neler oldu neler bitti hem de bu konferansta neler konuşulacak. Bugün e, uluslararası anlamda büyüme hareketinin gündeminde neler var. E, evet önemli e, bu. Dedik hem de biraz belki umut verici, verici e, bir e, alternatife doğru e, uluslararası birleşmiş bir neler yaptığından konuşmak bize de feyiz tamam. verir diye düşündük. E, şimdi Growth konferanslarının ilki Paris'te 2008 yılında. İkincisi, 2010 yılında Barcelona'da <gülüyor> yapıldı. Bu iki konferanstan birer deklarasyon, birer manifesto e, çıkmıştı, kısa birer. Eğer ilgilenen varsa e, digroad.org'dan e, bu konferansların e, deklarasyonlarına ulaşılabilir. Şimdi konferanslar e, şöyle oluyor, bir akademik konferans gibi olmuyor bildiğimiz anlamda. Çünkü hem konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin hem de bir büyümeme fikri etrafında birleşen çeşitli toplumsal hareketlerin, bu sadece e, ekoloji hareketi değil, farklı kesimlerden toplumsal hareketlerin <gülüyor> birleştiği ve bu belki şemsiye ya da bu ortaklaşma zemini, büyümeyi e, sorgulama ve e, durdurmayı talep e, zemininde, <gülüyor> ...birleştikleri, strateji konuştukları, kendi deneyimlerini e, anlattıkları ve bir şekilde networking ağlandıkları yerlere dönüşüyor. Biraz da festival havasına evet, geçiyor. Evet, Annen. E, biraz da festival havasına geçiyor. İşte kitap tanıtımları da oluyor bir yandan, bir yandan sanat da oluyor. Ve konferansların tamamen öz örgütlenme ve öz yönetime e, dayalı olmasına çalışıyor. E, genellikle organizatörler mümkün olduğu kadar yani... Ee, ...dışarıdan gelen bir yemek... ...catering firması yok... Ee, ...gönüllülerin... ...o kaç gün boyunca olacaksa... ...orada e, daha sürdürülebilir ...bir gıdayı daha hayata geçiren... ...şekilde mesela yemek... E, ...sunması ve bunun da... ...gönüllü bir... E, ...bağış demeyeyim de hani... Paylaşım, paylaşım üzerinden... E, ...karşılanması... ...mümkün oluyor... Tabii o sırada da işte ne bileyim oraya gelen diyelim ki gıda aktivistleri konferansa gelmiş olan or orada da bir hani belki iş bölümüne de yardımcı oluyor. Bir katılım yani katılıma davet eden, bütün organizasyon aslında katılıma davet eden bir şekilde örgütleniyor. Ee, şimdi bu sefer e, olan konferansın bir şekilde teknolojik aslında e, açıdan yararlanarak iyiydi şu e, birçok e, oturum ve panel yani önemli olan böyle şey olan ana panellerin çoğu live stream canlı olarak internet üzerinden yayınlanacak. Ve bu Budapest'in birkaç yerinde çünkü işte üniversite ya da işte konferansın olduğu yerdeki yerler sınırlı olduğu için Budapest'in birkaç yerinde zaten sahne kurularak gösterilecek. Ama aynı zamanda konferans organizatörlerinin açıktan bir çağrısı var. <gülüyor> re-lokalize edin. Yani herkes konferansı alsın ve yerleştirsin. Ee, dünya üzerindeki bütün toplumsal hareketleri bu çareyi yaptılar. Yani buraya gelmeyin ama buradaki tartışmaları siz de alın ve kendi yerinize uygulayın şeklinde. Yani meraklısı olan budapeşte.dgrowth.org'dan e bunları takip edebilir. Ee, şimdi ben birazcık düzenleyen gruplardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir birkaç tanesi çok ilginç. Bu e Burada işte bir tane düzenleyen grup yok. Hem akademik taraftan hem belki sivil toplum tarafından diyebileceğimiz birkaç grubun ortaklaşa düzenlediği bir şey. Bu da konferans. Bu gruplardan bir tanesi <gülüyor> Research and d dediğimiz, burada da daha çok daha önceden konuştuğumuz işte daha önce bir röportajını yayınladığımız Federico de <gülüyor> da parçası olduğu Barcelona d ekibi diyelim şimdilik. Ee, bunun dışında daha çok bölgesel yani Romanya, Slovenya, Hürvetistan'dan birkaç tane grup ortaklaşa e, organizasyonunu yapıyorlar. Bunlarından bir tanesi Kargonomiya, e, Romanya'da ana grup. Bu ilginç bir grup şu açıdan. Kargonomiya e, o güne, yani 2011'de kuruldu bildiğim kadarıyla. Ondan önce o güne kadar olan birkaç farklı e, aktivist grubun birleşimiyle oluştu. Bunlardan bir tanesi e, aktivist, tam aktivist belki diyemem ama e, bisikletle nakliye, özellikle şehir içinde nakliye ve ulaştırmayı bisikletle yapmaya çalışan bir kooperatif. Diğeri sürdürülebilir gıda topluluğu diyelim, hem e, çiftçi, yani tabii da sürdürülebilir gıda çiftçileri ve doğrudan tüketiciye bunu ürette ulaştırmaya çalışan çiftçiler. Bir üçüncüsü de bisiklet kooperatifi. Bu kooperatifte bisikletin gündelik hayatta daha çok kullanılmasını hem çalışıyor hem de gelenlere <gülüyor> ücretsiz bir şekilde kendi bisikletlerini nasıl yapabileceğini gösteriyor. Yani böyle bir e, aktivite içinde bu üç grubun bir araya gelmesiyle kargonomiye diye e, sürdürülebilir bir lojistik merkezi gibi e, lojistik ve hizmet merkezi olarak tanımlıyorlar kendilerini. Kargo üzerine evet. kurulmuş yani evet ilginç. Hem gıda hem ekmek e, mesela dağıtımı yapılıyor aynı şek yani aynı şekilde aracısız üreticiden tüketiciye şekilde işte bunu bisikletlerle yapılıyor. Aynı zamanda bisiklet kullanımını özendirici ve teşvik edici bir takım aktiviteler yapıyor. Diğer grupların arasında işte Hırbatistan'dan Politik Ekoloji Enstitüsü var. Bu da akademik bir yapı. Green Independent Enstitüsü var yine Romanya'dan. Bir de Russovaya'dan bir film şirket, yani film kolyetifi kolektifi var. Onun hepsesinden sitesinden çok fazla bir şey anlayamadık İngilizcesi olmadığı için. Ama böyle hani çok daha... Konferans deyince Türkiye'deki, Türkiye'de biz daha çok böyle bir akademik ve sıkıcı <gülüyor> falan bir şeyler anlıyoruz ama hiç böyle bir şey değil aslında. Hem e, büyümemenin bilgisini üreten ama aslında bir politik derdi olduğu yani büyümeyi eleştirmekle ilgili bir derdi olduğunu yatsımayarak yapan akademisyenler hem de <gülüyor> bu konuda eğleyen ve aktif olarak e, angaja olan grupların beraber yaptığı bir şey. Evet, ben şeyi de soracaktım ama o kadar hızlı değişiyor ki gündem yetişem, unuttum yani yanımda almayı <gülüyor> unuttum bu yani dün konuştuğumuzda başkaydı şimdi savaş da çıktı <gülüyor> bilmem ne e, bu. Zapatistaların bir model oluşturmasıyla ilgili bir makale vardı ama maalesef üzerinde duracak zamanım olmadı. Bu gıda güvenliğiyle ilgili, hı hı. egemenliğiyle ilgili önemli bir... Bunlar da temsil edilecekler mi bilmiyorum orada ama... E, Zapatistalar büyük ihtimalle gelemez çünkü Doğu Avrupa'da evet. olan, olan bir şey ama tabii ki hareketin zaten e, şeyi var yani... E, Şöyle diyeyim aslında bu büyüme hareketi bir yandan da böyle tek bir hani birleşik homojen bir şey de değil ama hareketin daha radikal ve mesela kapitalizm eleştirisini daha fazla yapan bu büyüme meselesini kapitalizmle iç içe tartışmaktan çekinmeyen ve bireysel gönüllü hareketlerdense daha hani geniş tabanlı toplumsal hareketlerde bu işin çözülmesi gerektiğine inanan daha belki politize ekibi. Zaten e, belki büyümeme hareketinden önce işte Zapatistalar evet. ve yani otonomi, özellikliği, kendini yönetmeyi, küçük kalmayı, işte direkt olarak bir e, merkezi güç haline gelmeden gücü yaygınlaştırma gibi fikirleri Zapatistalar'dan zaten esinlenerek yani ilk oralardan evet, duyduk, evet. duyduk ve şey yaptık. E, şahsen tanıdığım insanlardan söyleyebileceğim de, ...en azından Zapatista bölgelerine gitmiş ve hareketle tanışmış insanlar olduğu için de aslında hareketin. Evet, yani anladığım kadarıyla yeni bir şey geliştirmeye koyulmuşlar. Gıdayla ilgili. Gıdayla ilgili. Onu da bir sonraki programda biraz daha konuşabiliriz. Konuşma fırsatımız olabilir. Ben de ee, izi bulursa. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey gelmez. Başımızın başında. Bir de şöyle bir şey belki söylemek mümkün bu konferans özelinde... Yani ee, hareketin en çok eleştirildiği taraflardan bir tanesi çok batılı kalmasıydı. Yani bu batının içine ancak Latin Amerika'da giriyor. Yani Latin Amerika ve belki Batı Avrupa, Avrupa deneyimlerinden çok fazla besleniyor olmasıydı. Ee, daha önce konuştuğumuz bir takım e, temelleri hareketin mesela Buemli bir e, iyi yaşamak... E, daha Latin Amerika e, yerli halklarının e, kozmolojisinden gelen bir şey. Oradaki belki işbirlikleri, birlikleri, yani bunun içine zapatistaların da e, bir, yani bir takım fikirlerini koyabiliriz. Oradaki ortaklaşmalar daha netti her zaman. Ve e, işte çok batı merkezli kaldığı hareketin ve e, belki işte Afrika'daki ya da Asya'daki, e, Orta Doğu'daki yaşanan gerçekliklerle hiç e, bağlaşmadığı, konusunda bir e, eleştiri vardı. O yüzden şimdi birazcık daha mesela Hindistan'dan e, aktivistler ve akademisyenlerle işbirlikleri ve yani onların e, yapa geldiği, hem vere geldiği mücadeleler, hem yapa geldiği bilgi üretimini buraya katmak ve ortaklaştırmaya çalışmak için birazcık daha belki e, ciddi bir, hani daha açıktan bir çaba var denebilir. Bunlardan bir tanesi mesela Aşiş, Gotari e, adını duymuş olanlar olabilir. O konferansta bir, bir, bir sabah açılış konuşmalarından birisini yapacak ve mesela onun yıllardır söyleye geldiği şey demokrasi mücadelesi insan hakları mücadelesi ve çevre mücadelesinin Aslında aynı mücadele Aynen. oldu Aynen. ve Çok ortaklaşması gerektiği ve dünyada işte anti-demokratik uygulamaların artması eşitsizliğin artması ve çevre yıkımının taliibatının artmasının hep aynı zamanlarda oldu ve bunların çok iç içe oldu. Bunu hem belki işte akademik bildiğim kadarıyla sosyolog, hem akademik anlamda hem de içinde bulunduğu mücadelelerle, yani aynı şeyin aslında mücadelesini veriyoruz ve birleşelim diyen 2 Eylül sabahı o konuşma yapacak. 1 Eylül sabahı açılış konuşması... Barbara Muraka, Oregon State Üniversitesi'nde bir felsefeci. O mesela işte dayanışma ekonomileri ve bizim de belki bir ay sonra falan konuşmaya başlamayı düşündüğümüz konu... ...dayanışma ekonomileriyle big growth, büyümeme hareketi arasındaki ilişki ve daha önce de konuştuk... ...büyümeme sadece bir küçülme değil, aynı zamanda ekonomiyi yeniden tahayyül etme, başka türlü kurma... ...ve burada neden bu tür ekonomiler daha önemli gibi bir konuşma yapacak... Senin ilgini çekecek ya da aslında can ve sizin ilginizi çekecek bir e, iki Eylül akşamı kapanış konuşması. Büyümeme olmadan iklim e, adaleti mümkün mü hmm. isimli bir panel. E, burada üç konuşmacı var. Bir tanesi Claudio Salerno, Caldera, Venezuela'nın e, Beleniks ülkelerine olan ambasador Elçi. e, elçisi. Ee, ve en son e, iklim konuşmalarında bildiğim kadarıyla bir çıkışı da olmuştu. Ee, i̇kinci Sagoda Munic, e, Friends of the Earth International'ın e, başkanı. Üçüncüsü de Matthias Schmelzer. O da yeni bir e, hegemonya ve büyüme ya da büyümenin hegemonyası diye bir kitap yazan bir akademisyen ve özellikle OECD OECD ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde büyümeciliğin ...nasıl egemen bir fikir haline getirildiğini tartışan... ...bu üçünün... E, hani ...büyümeme olmadan iklim adaleti mümkün mü? E, ...konuşması... ...bence ilginç olacak açıkçası. Venezuela'nın bir de... ...bizim kalkınmamız lazım büyümekten vazgeçmeyen... E, ...bir pozisyon olduğu düşününce... ...bence ilginç bir e, panel. E, bir tane daha belki bahsedeceğim e, şey... E, bu Barcelona ekibinin yani Research and growth araştırma ve büyümeme grubunun e, özellikle düzenlediği üç panel var. Bunlardan bir tanesi D-Growth the Parliament e, meclislerde büyümeme hareketi isminde. E, burada daha çok yani daha önce de burada konuştuğumuz hareketin e, belki güçsüz kaldığı ya da eleştirildiği yerlerden bir tanesi. E peki yani sistemi değiştirmeden büyümeme gibi bir fikri hayata geçirmek mümkün mü kısmında ee, daha önce de konuşmuştuk bu grup Risargen Digrod Podemos'a yani sistemi topyekini değiştirmeden ama oraya doğru hareket ettirecek bir takım politikalar yapılabilir bir takım siyasalar yapılabilir diye on tane siyasa önerisinde bulunmuştu programların almaları çaresi yapmıştı sonuç olarak Podemos almamıştı ancak e, buna da ...sıcak yaklaşanlar vardı... ...podemos'un içinde, niye biliyoruz? Ee, en azından kimi maddelere... ...çok daha yakındılar? Onu evet, hani bazı maddelere en azından... ...daha yakındılar. İşte mesela... ...borcun reddi... E, ...maddesi vardı, borcu reddetmek... ...ve yani borcu karşılamak için... ...daha fazla büyümek e, gibi bir... E, ...yola girmemek... Bu çok çatışmalıydı ama mesela bunu destekleyenler de vardı. Aynı zamanda Yunanistan borç reddi o sırada gündemde olduğu için ama... Ama bu, Yunanistan teslim oldu tabii. Oldu tabii yani o Reddedemedi. Artık, e, yani belki o sırada üç, yani bilim İtalya, İspanya ve Yunanistan hep beraber reddetseydi oldu evet. bir ama ama... E, ama işte ne bileyim daha uygulanabilir işte vatandaşlık geliri ve işte iş paylaşımı falan gibi politikalar da daha yakında. Ama sanırım e, belki daha büyük bir e, başarı şey olurdu. Yani bir partinin programında açıktan ekonomik büyüme zorunluluğunu bunun illaki arzu edilebilir bir şey olduğunu biz reddediyoruz diyebilmesi. Daha e, yani orada e, somut olarak yapılan politikalardansa söylemsel olarak bir kuvvet yaratacak. Ee, benim bildiğim kadarıyla Podemos içinde en e, sıcak yaklaşan, programa e, büyümeme fikrini almaya olan Juan Carlos Obonedo e, bu panelde olacak e, konuşmacı olarak. Onun dışında Sabine Leydik e, atak Almanya'dan, atak Almanya'nın eski direktörü ve şu anda da eee Dlinke Sol The, the Left'den e, e, bildiğim kadarıyla yani onun bir üyesi. E, yine Philip Lambard e, Belçika'dan ekolo yani yeşil siyaset yapan bir ekibin e, bir partinin üyesi olacak. E, Romanya'dan ve İspanya'dan başka iki tane daha yine e, ya milletvekili olan ya da işte parti sözcüsü pozisyonda olan iki kişi daha olacak. Bu bir şey. Yani aslında biraz böyle taban e, hareketlerinin daha yukarıda makro siyasete kendilerine alan açmak için nasıl müdahale edebileceklerine dair e, bize ders verebilecek belki bir şey. Ee, bir ikinci panel ki bu panelde ben de konuşuyorum. Bu soracaktım ben de şimdi. <gülüyor> açık gazeteyi temsil eden. Ee, ben açık gazeteyle iki tane panelde konuşuyorum. Bu daha e, tartışma panelinde iki tane de akademik sunum yapacağım. Beni nereye gördülerse yazdılar da diyebiliriz. En aktiflerden ee, biri olarak katılıyorsun evet. Evet. E, bu e, panellerden yani konuşacağım iki panelin ikisi de Research and tarafından hazırladığı diğer bahsedeceğim iki panel. Bir tanesi e, towards alliances of alternatives to development yani kalkınmaya alternatifleri de nasıl ortaklaşabiliriz, nasıl ortaklaşmak lazım. Burada e, organizasyondaki arkadaşların yapmaya çalıştığı şey özellikle dünyanın farklı yerlerinde bir şekilde kalkınma fikrini ya da kalkınmanın zorunluluğu, büyümenin zorunluluğu fikrini sorgulayan, buna karşı mücadele edip başka paradigmalar yaratmaya çalışan hareketlerle büyümeme hareketinin nasıl ortaklaşabileceği Hı. nasıl bir kuvvetlenebileceği ee, bu panelde yine az önce bahsettiğim Aşiş Kotari yani bütün bu eşitsizlik ve antidemokrasi meselesinin de çevre meselesinin aslında çok kökünde olduğunu söyleyen daha çok Hindistan özelinde o bu üç hareketin nasıl yan yana gelebildiğini anlatacak bildiğim kadarıyla Amaya Perez-Orozco daha çok feminist bir iktisatçı. O ve kadın mücadelesi feminist mücadele ve büyümeme yani neden aslında büyümeme aynı zamanda bir feminist mücadeledir daha bahsedecek. Burada ben en ilginç bulduğum ailem bulduğum bir tanesi. Benim de arkadaşım olan Julien François Gerber bir süreyi Bhutan'da geçirdi. 2 sene kadar. Orada araştırma yaptı. Şu an Hollanda'da bir pozisyonu var. O e, Bu tanım bir süredir kullandığı Gross National Happiness endeksi. E, yani gayri yani. safi mutluluk. milli mutlu <gülüyor> milli mutluluk endeksinden bahsedecek. Biraz kısa bir bilgi vereyim aslında çünkü biz daha önce de burada konuştuğumuzda geçen haftalarda da konuştuğumuzda yani gayri safi milli Hasıla neyi gösteriyor neyi göstermiyor ekonomi neyi görünür, görünür kılıyor görünmez kılıyor. E, büyüme hareketinin de aslında şimdi yine Podemos'a yaptığı çağrılardan bir tanesi gayri safi milli aslının bir gösterge olarak kullanılmaması. Bunun ister istemez büyümeyi hep teşvik edici bir gösterge oldu. E, bu tam kralı 1972 yılında ya bu büyüme göstergeleri bizim kültürümüze, tarihimize uymuyor. E, biz başka bir şey yapmalıyız. Yani bizim e, toplumsal olarak sağlığımızı ya da refahımızı, e, dirliğimizi gösterecek başka bir şey bulunmalı diyerek bir felsefe ortaya koyuyor. Bunun içinde işte e, bu da işte gayri safi mutluluk aslında. Bunun içinde sürdürülebilir kalkınma, kültürel değerlerin ne kadar korunduğu, doğanın ne kadar korunduğu ve e, iyi yönetişim diye genel olarak söylenebilecek dört taraf var. E, aslında bu buradan çok böyle feyz almış batı dünyasında artık tartışmalar var. Yani kalkınmanın ee, çok boyutlu olduğu, yoksulluğun çok boyutlu olduğu gibi sadece gelirli ölçülemeyeceği gibi. Ve 2010'dan itibaren bir e, böyle 33 tane falan göstergeyle ölçülen bir endeks olarak gayri safi milli asla yerine, Butan bunu kullanıyor. Yani <gülüyor> Ve Julien François bunu anlatacak. Ee, ben daha çok e, Kürt hareketindeki demokratik ekonomi, e, ...fels yani fikri... ...ve onun nasıl hayata hayatta ...ve onun büyüme hareketiyle belki kurabileceği... E, ...bağlardan bahsedeceğim. Bir üçüncü panelde... ...daha detaylı şey yapmayayım... ...zaten zamanımız bitti... ...feminizm ve D-Growth. Burada da işte ben... E, ...biraz bakım emeğinden bahsedeceğim. Diğer yani çok önemli... ...üç isim daha var. E, Feminist hareket ve d -Growth. ...büyüme hareketi nasıl yan yana gelir... ...bir nerede gelmiş diye bahsedecek. Ee, bir daha tarihlerini ve şeylerini tabii. 30 Ağustos'la da 3 Eylül arasında e, Budapeşte'de. de e, web sitesi budapest.dgrowth.org e, buradan zaten programa da e, canlı yayınlara da ulaşmak için e, yönlendirecek e, linkler mevcut olacak. Benim bahsettiğim özellikle Ashikota'nın açılış konuşması 2 Eylül sabahı 9.30'da burada daha 10.30 olacak saat ee, iklim adaletiyle ile ilgili bahsettiğim konuşma 2 Eylül akşamı tam saatinden emin dilim programdan bakılabilir diğer panellerde 1 ve 2 Eylül günleri ama programdan zaten e, takip edebilirsiniz yani dört gün sürüyor e, 30'u öğleden sonra başlayacak e, böyle bir açılış konuşmaları sadece aslında üç buçuk gün üç buçuk gün sürüyor hiç bu arada bir arkadaşımla görüşüyordum geçenlerde Butan'la. Bütün ülkede sigara içmek yasak mı? <gülüyor> O zaman gidemiyor muyuz? Kırmızı ışıklar <gülüyor> yokmuş. Tamam. Yani, <gülüyor> özellikle uyarmak <gülüyor> lazım. Yani kağıt filan da bulunmuyor. <gülüyor> <Sarmak> <gülüyor> i̇çmek için. yasaksa zaten sen kağıdı <gülüyor> nereden <gülüyor> yani, bulsak nereden? Gizlice içmek ve el koyuyorlarmış şeye ah, yani. Ya. Bagajda filan. Ha bulun, görünce de. Görünce görünce ya yapamayız yani panda <gülüyor> Almadı <gülüyor> bu. Fikret mutlu olmuş olabilir buna gerçekten. Benden uyarması yani. Tamam. Singapur'da da sakız çiğnemek yasak Yani evet. bilmem bu kim ilgilendirir ama. Ama ikisi farklı. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> Peki. O zaman ee, bir sonraki programda... Çok teşekkürler. İyi yolculuklar. Evet bunu tabii dikkatle evet, ee, takip etmeye çalışırız. Ben edeceğim zaten. Gelip e, rapor veririm olmazsa. Birkaç belki röportajla karşınıza çıkarız. Kimindir? Tamam harika. İyi Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun